Bosch yaşam için teknoloji. Merhaba, azalan türleri koruma amaçlı küresel bir konferansta açıklanan ve Uluslararası Doğayı Koruma Birliği'nce yani IUCN tarafından hazırlanan yeni bir kırmızı listeye göre, dünyadaki köpek balıkları ve manta ray vatozlarının popülasyonları yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. Listeye yeni giren komodo ejderi de özellikle yükselen deniz seviyeleri ve dünya üzerinde yaşadıkları tek yer olan Endonezya habitatındaki yükselen sıcaklık ve sular nedeniyle artık nesli tükenmekte olan canlılardan biri olarak belirlendi. Yoğun ağaç kesimi nedeniyle de abonoz ve gül ağaçları da bu yıl ilk kez listeye alınan tehlike altındaki ağaçlar kategorisinde yer aldı. IUCN'den yapılan açıklamaya göre 2021'den itibaren dünyadaki köpek balıkları ve vatozların yaklaşık %37'sinin yok olmak üzere olduğu Bu oran 7 yıl önce %33 düzeyindeydi yani %4'lük bir yükselme var. Listenin türlerinin tükenme riskindeki yükseliş eğilimi aşırı avlanma, habitat kaybı ve iklim değişikliğiyle açıklanıyor. Okyanus köpek balığı popülasyonlarının 1970'ten beri %71 azaldığı kaydedildi. IUCN direktörü Bruno Oberle Marsilya'daki gazetecilere verdiği demeçte ton balığı popülasyonlarının ve diğer bazı türlerinin yeniden canlandırılmasındaki ilerleme, devletler ve diğer aktörler doğru önlemleri alırlarsa iyileşmenin mümkün olduğunun bir göstergesi dedi. Bu kapsamda getirilen balıkçılık kotalarının birçok orkinos türünde popülasyonun iyileşme yoluna girmesine neden olduğu belirtti. Son zamanlarda yapılan araştırmalar, gezegenin ekosistemlerinin çoğunun, küresel ısınma, ormansızlaşma, habitat bozulması, kirlilik ve diğer tehditler tarafından ciddi şekilde riske girdiğini gösteriyor. Dünya çapındaki tüm yırtıcı kuş türlerinin yarısından fazlasının popülasyonu giderek azalıyor ve bunlar arasında 18 türün ise nesli ciddi tehlike altında. Dünyada bunlar olurken Türkiye'de Akbelen Ormanı'nda özel bir şirkete kömür madeni işletmesi için verilen iznin iptali için İkizköylüler tarafından açılan davada bilirkişi keşfi gerçekleşti. Akbelen Ormanı nöbet alanında Milas Ören Karayolu kenarında döviz ve pankartlarla bilirkişiyi karşılayan yurttaşlar Akbelen Ormanı'nı vermeyeceğiz sloganı attılar. Yüzlerce yurttaşın hazır bulunduğu Akbelen Ormanı girişi davacı Kardok avukatları Arif Ali Cangı ve İsmail Hakkı Atal'ın bir gün önce mahkemenin naip üyesiyle veriledikleri buluşma noktasındaydı. Ancak bilirkişi aracı bu noktada durmadan hızla uzaklaştı. Uzun süre davacı avukatları heyete telefonla da ulaşamadı. Yaklaşık yarım saat sonra davacı avukatları İkizköy Işıkdere mevkiinde heyeti bulup ancak keşfe o zaman katılabildi. Hakim uzun süre davacı avukatlar dışında kimseyi keşfe dahil etmedi. İtirazların ardından maden alanı içindeki inceleme noktasına Muğla, İzmir, Adana ve barolardan gözlemci avukatlar da dahil olabildi. Davacı Kardok Derneği'nin yönetim kurulu üyeleri ve mahkemeye daha önce davacı tarafını uzman olarak sunduğu kişiler maden sahası nizamiyesinde bekledi. Bu arada İkizköylüleri desteklemek için Akbelen Ormanı'na gelen yüzlerce kişi ve yöre halkı nöbet alanında forum gerçekleştirdi. Akbelen mücadelesinin ve orman-maden enerji politikalarının tartışıldığı forum sloganlar ve türküler eşliğinde sürdü. Araştırmacılar iklim krizinin ekonomik maliyetini incelediler ve bu yüzyılda küresel gayri safi yıllık hasılada yaklaşık %37'lik bir düşüş olacağını ve bunun büyük buhranda yaşanan düşüşün iki katından fazla olacağını buldular. Yayılan her bir ton karbondioksitin küresel ekonomiye yüzyılın sonunda 3 bin dolar daha maliyet getireceği tahmin ediliyor. Araştırma Cambridge Üniversitesi, University College London ve Imperial College London'dan uzmanların yanı sıra İsviçre, Almanya, Amerika Birleşik Devletleri ve Avusturya'dan da uluslararası ortaklar tarafından yürütüldü. Yazarlar çoğu tahminin yangınların, sellerin, kuraklıkların ve iklim krizinin diğer etkilerinin ekonomik büyümeyi etkilemediğini varsaydığını ancak aksi yönde kanıtlar bulunduğunu söyledi. University College London'dan Dr. Chris Breerley, İklim değişikliği Kuzey Amerika'daki son sıcak hava dalgası ve Avrupa'daki seller gibi zararlı olayları çok daha olası kılıyor. Ekonomilerin aylar içinde bu tür olaylardan kurtulacağını varsaymayı bırakırsak, ısınmanın maliyeti genellikle belirtilenden çok daha yüksek görünüyor. İklim, ekonomik büyümeyi nasıl değiştirdiğini daha iyi anlamamız gerekiyor. Ancak uzun vadeli, küçük etkilerinin varlığında bile emisyonları azaltmak çok daha acil, dedi. Uluslararası Uygulamalı Sistem Analizasyonu ve Imperial College London'dan Jarmo Kikstra ise, ekonomik etkinin emisyonları azaltmak, iklim kriziyle mücadele etmek için ülkelerin ne kadar hazır olduğuna bağlı olacağını söyledi. Evet bir an önce harekete geçmek gerekiyor. Gayri safi yıllık hastalığı %37'lik bir düşüş temelde ekonominin çökmesi anlamına geliyor. Covid'den çok daha büyük bir olaydan bahsediyor. Avustralya'da yapılan araştırma, misk ördeklerinin ötücü kuşlar ve papağanlarla karşılaştırılabilir bir düzeyde ses taklidi yeteneklerinin olduğunu ortaya koydu. Philosophical Transactions of the Royal Society B isimli araştırma dergisinin son sayısında yayınlanan çalışma kapsamında incelenen hayvanlardan biri, başkent Canberra'nın güneybatısındaki Tidbin Bila doğa koruma alanında yaşayan Ripper isimli bir ördek. Bilim insanları Ripper'ın midilli homurdaması, kapı çarpması, insan öksürmesi veya muhtemelen eski bir bakıcısının favori sözü olan salağın önde gideni sözünde taklit edebildiğini belirledi. İnanılmaz demek ki ördekler de papağanlar gibi taklit yapabiliyorlar. İklim krizine karşı ve doğa için harekete geçtiğimiz bir gelecek diliyoruz. Esen kalın.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 Bosch, yaşam için teknolojie.